94.9 açık radyoda açık yeşil başlıyor benim İchağin. Ben de Ömer Madra ve destekçimiz Yeter Rahşan Bayara teşekkür ediyoruz. Evet, açık yeşil sel haberleriyle başlıyor. Dün özellikle Trakya'daki aşırı yağışlar 3 evet 3 e, kişinin üniversite. ölümüne neden oldu. Çok ciddi bir sel ve özellikle kıyı bölgeleri için sel tehlikesinin sürdüğünü açıklamış meteoroloji. Evet şimdi işte gerek Bill McCubbin'ın gerekse de Connie Hedegard'ın Avrupa Birliği Komisyonu iklim ilgili sorumlu komisyon başkanı Hedegard'ın da söyledikleri çok net bir şey var. Bu no, yeni normal budur. Yeni normal. Yani bunlara alışmak daha yeni başlıyor iş diye. Yani ben bu bugünlerde konuşurken şimdi yağmur yağmıyor filan işte o sıcak gidiyor. Hemen arkasından sel haberleri geleceğini hemen hemen kesin olarak biliyordum. Artık bu kehanet demek bunla benim gibi biz bizim gibi yakından ilgileniyor olmakta gerekmiyor. Evet. Hemen sel haberi gelecek ve Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyük Karıştıran beldesindeki derenin taşması sonucunda dün gece 22:30 sularında. Ee, evinde yalnız yaşayan 93 yaşındaki Zehra Demirel, lokanta sahibi 45 yaşındaki Siyami Yeni ve oğlu 21 yaşındaki Semih Yeni yaşamını yitirdi diyor. Evet. Ayrıca da sel tehlikesinin devam ettiğine dair haberler de var. Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul'u da İstanbul'da da yağışların süreceği uyarısında bulunulmuş. Zaten İstanbul'da da dün akşam çeşitli semtlerde Ani sağanak yağışlar ve çok gök gürültülü sağanak, bütün gecede devam eden gök gürültülü sağanak yağışlarda birçok semtide evet. özellikle alt mahalleleri, alt katları sular basmış o haberlerde geliyor. Bu böyle bir yaşama olacak yani Milliyet Gazetesi var elimde. İstanbul'da dün akşam başlayan şiddetli yağmur nedeniyle... ...ev ve iş yerlerini su bastı. Beykoz ve Sarıyer'de... ...birçok yerde etkilenen yerler... ...İski ve Yol Bakım ekipleri müdahale etti. Ve Beykoz'a bağlı köylerde de... ...sel baskını yaşandı diyor. Ve tabii... ...gayet yani çarpıcı bir fotoğrafla İstanbul semalarında... ...akşam semalarında kuvvetli yıldırımlar görülüyor. Bütün bunların zaten... ...açıp herhangi bir şekilde... ...2009 tarihli kitabını okuduğum zaman... ...Storms of My Grandchildren... Evet. ...James Hansen'ın. ...bir de bu sene <gülüyor> görebiliriz. El Nino senesi olduğu için... E, ...bu sene de... E, ...aynı zamanda... bayağı soğuk bir kış... ...geçireceğimiz tahminleri de yapılıyor. Yani çok sıcak bir yaz... ...bir türlü gelmeyen bir kış... ...ve onun ardından... Hızlı bir dönümle muhtemelen Ocak, Şubat aylarında ağır bir kış yaşama ihtimali de var. Hani Türkiye'nin de dahil olduğu kuzey kesimlerin, kuzey yarımkürenin. Ama tabii iklim değişikliği yine de yok biliyorsunuz. Amerikan seçimlerinde şu anda 3 tane bu presidential debate dedikleri nasıl münazara diye çeviriyorlar. Evet münazara değil? bence. Diye. Bu başkanlık seçimlerindeki sadece Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti adaylarının konuştuğu, diğerlerinin yasaklandığı, konuşturulmadığı bu münazaralarda üç tanesi yapılmış ve üçünde iklim kelimesinin iyisi edilmemiş. Hatta Yeşillerin başkan adayı Jill Stein bu üçüncüsüne ...protesto etmek için girmek isterken... ...gözaltına alınmıştı ve 8 saat boyunca... ...Şeri Honkala ile birlikte... E, birlikte evet. e, şeye, ...sandalyeye bir kelepçeyle bağlanıp... E, altında tutulmuş. Jill Stein diyor ki... E, ...son yaptığı açıklamada... ...Başkan Obama... ...iklim inkarcısıdır artık. Yani bu... E, ...eğer diyor inkarcı dememi ağır buluyorsanız... E, ...sessiz kalan... ...diyebilirim diyor ama... Bu üç şeyde bile konuşmada ve hiçbir konuşmasında sadece bir konuşmasında bahsetmişti. Bu başkanlığını ilan ettiği kongre konuşmasında bir iklim değişikliği gerçektir diye bir laf etmişti ama ondan sonra bir daha iklim değişikliğinden hiç bahsetmemiş ve bu münazaralarda da hiç gündeme gelmemesini bir inkarcılık olarak değerlendiriyor ve Amerika'da bir kampanya e, başlatılmış durumda. Bu kampanyada e, climate silence adresinde e, bu şeyi protesto ediyor ve e, bir imza kampanyası bu. İşte Amerika'da yurttaşlar diyorlar ki attıkları şeyle e, imza ile sizi yani hem Barack Obama'yı hem Mitt Romney'yi Sizi bir dahaki konuşmanızda iklim kriziyle ilgili ne yapacağınızı açıklamaya davet ediyorum. Diye bir imza kampanyası şu anda yapılıyor. Evet yani bu iklim gibi iyisi, iklimin iyisi bile konuşulmadı deyince işkencenin de iyisi de konuşulmadı. Halbuki hapishanelerde Amerikan hapishanelerinde akıl almaz hakikaten akla hayale gelmeyecek uygulamalar olduğunu da ortaya koyan yeni Scheinbauer'ın müthiş bir makale şey çıktı araştırması yerinde yapılmış Scheinbauer'dı. Bu İran'da dağcılık yaparken gözaltına alınıp 3 aylarca göz altında tutulan kişilerden biri. O çıkı döner dönmez böyle bir araştırma yapmış. 20 sene şeyde tecritte kalan insanlar varmış Amerika'da ve sadece bir mahkeme falan yok. Bir kurul karar veriyor. İlginç yani. Amerika'nın gidişatı böyle. Neyse ki burada Türkiye'de tabii hem iktidar hem muhalefet baştan aşağı iklim değişikliğinden bahsediyor. Bu büyük felaketi Başbakan evet. Erdoğan. ...her gün hemen hemen... ...başımıza gelecek büyük felaketi anlatıyor da... ...rahatlıyoruz biz de. Şu bazı so kendimize <gülüyor> batıralım. <yani. gülüyor> ne kadar sorumlu... ...politik acılarımız var diye... ...seviniyoruz. Evet Ama işte <gülüyor> Amerika... ...tabii e, biraz da şey... ...160 bin imza toplanmış. Kaç imza diye bulmaya çalışıyordum. 160 bin imza toplamışlar. E, yani... Bir de bu seneki büyük kuraklığı düşünürseniz yani bütün Amerika'nın 3'te 2'si ağır bir kuraklık yaşadı. Evet. Buna rağmen tek bir kelime etmiyorlar. Yani hani başka bir sene olsa hadi bir derece denebilir. Web e, yine bu web sitesi diyor ki 1988'den bu yana yani bu James Hansen'ın Kongre'deki konuşmasını yaptığı e, yıldan bu yana ilk defa bir. ...bu münazaralarda ilk defa bir seçim kampanyasında iklim değişikliği tamamen gündem dışına itilmiş durumda. Yani işte kaç sene oldu? 24, 24 sene, sene 24 senedir ilk defa bir seçim kampanyasında iklim değişikliğinden hiç bahsedilmiyor. Çeyrek yüzyılda tam da işte şey yani Oklahoma'da bir video seyrettim. Yani Dust Bowl dedikleri işte Woody Guthrie'nin bütün o koca albüm yaptığı şarkılardan Toz Çanağı diye gözün gözü görmediği işte bir tanesini de çaldık hatta şarkıların. zatüre bu şarkı bir yodel gerektirir şimdi yodelay diye söyleyeceğim ama hırıltıdan söyleyemiyorum diyor ciğerlerimin hırıltısından sevgilime söyle dedim o da yapamadı onda da Zatürre var diyor. Aynı görüntüler var. Yani bütünüyle böyle 3 dakikalık bir şey çekmişler Oklahoma'dan. Şimdi yani geçen 3 gün önceki bir şey hiçbir şey görünmüyor. Sarı bir bulut kaplamış bütün etrafı. Sonra hafif dağıldığı zaman fırtına görüyorsun ki arabalar üstün, üst üste çıkmış mesela karayolunda. Yani büyük trafik kazaları olmuş. yani Artık Aynen. o hale gelmiş durumda ve bu durumda bahsetmiyorlar. Çok acayip yani. Bu haberler ne kadar duyuluyor acaba? İşte şey. Çünkü hani Amerika'da eyaletlerde haber ağırlıkları da çok yereldir ya. Evet. Yani Oklahoma'daki bir bu olayı belki diğer eyaletlerdeki yaşayan insanlar bilmiyor bile olabilir. Bir yani Chris Hayes var çok genç ve şimdi parlayan bir bağımsız gazeteci. Chris Hayes şey dedi yani. E, kanser üzerinde büyük bir tartışma yapılırken sigaradan hiç bahsetmemeye benziyor e, dedi. Evet, <gülüyor> evet. Chris Kürsesiz bir tek. o sorunlu ama çok ender Amerikan medyasında da böyle. Dediğin gibi yani üçte ikisi %66'sı erozyondan gitmiş durumda yani kuraklık ve erozyondan ve bütün dünyayı etkileyecek ama böyle işte. Hatta Müthiş buna şeyi de ekleyebilirim. Münihre işte dünyanın en büyük reasürans firması, hı hı. sigorta firması yepyeni bir araştırma yayınladı. İnsanların gözlerini taşı gibi büyütecek yani bunlar şaka değil tabii. En çok zarar gören endüstri bu sektör. E, aşırı e, gök gürültülü sağanak yağışlı fırtınalar. Ağır sağanak yağışlar, ani seller, ölümcül seller, kasırgalar, hortumlar ve sıcak dalgaları, kuraklık ve orman yangınlarının Kuzey Amerika'da kol gezdiğini ve bunun iklim değişikliğiyle doğrudan doğruya bağlantısı olduğunu ortaya koyan ilk araştırmayı yayınlamışlar bütün dünyada. Bu yeni Ayak mi? izi. Bu çok yeni. Evet. evet. Yani ben bunu 21 Ekim 2012'de Joe Roman Climate Progress blogundan aldım. Yani bundan daha ağır bir hüküm verilemez. Tam bu şeyler yani mesele de cümlede şöyle bir cümleyle bağlanıyor araştırma artık eğer demeyelim nasıl olduğunu açıklayalım sadece diyorlar. Eğer evet. olacak mı falan diye bir şey yok. 275 sayfalık bir Dev araştırma, tabii onlar daha önce 2010'da yaptıkları bir araştırmayı iki sene sonra yenilemişler, çok geliştirmişler ve artık hiç tereddüt yok. İklim değişikliği burada ve tartışılacak bir şey yok, Tart sadece nasıl önleyeceğiz diyorlar. Ve şöyle de demişler, sadece 0.8 derecelik bir artış bu durumlara yol açıyorsa... 2-3 derece artış olacağı söyleniyor. O zaman ne yapacağız? Allah bilir demişler. Durum bu yani. Evet Amerika'da iklim sessizliği tartışılırken İngiltere'de de başka bir e, tartışma yürüyor şu anda. İngiltere'de e, sığırlarda tüberküloza sığır neden olduğu e, iddia edilen porsukların topluca katledilmesi üzerine bir e, hükümet kararı vardı. ...yaz aylarında bunun geçen seneden beri çok tartışılan bir konu. Yani mesele şöyle ben baya bir bununla ilgili yapılan televizyon programlarını falan da izledim. Bu şey çiftçiler ya da çiftçi örgütleri çıkıyorlar diyorlar ki bizim çok büyük kayıplarımız var. İşte ciddi biçimde şey kaybediyoruz. Yani para kaybediyoruz bu işten. Çünkü çok sayıda sığırda bu bovin... E, TB dedikleri tüberkülos oluyor falan ve bunun taşıyıcısının da yaban hayatındaki porsuklar olduğunu e, söyleyen bir araştırma varmış ve bu araştırmadan yola çıkarak e, hükümet, çevre bakanlığı özellikle e, porsukların ama en az %70'inin tamamen katledilmesi gerektiğine karar veriyorlar çünkü <gülüyor> az yaptığınız zaman bir işe yaramaz diyorlar ve %70'ini katletmeye karar veriyorlar. Büyük bir tartışma başlatıyor bu. Özellikle hayvan hakları alanında çalışanlardan ve çok önemli bir isim Queen'in Queen Rock Grubu'nun gitaristi Brian May bu işin öncülüğünü yapıyor ve bir imza kampanyası başlatıyor. Onun başlattığı imza kampanyası sayesinde işte belli bir sayıyı aşınca bu konunun mecliste gündeme gelmesi gerekiyor İltere'de. Bu sayede ııı gündeme geliyor uzun tartışmalar yapılıyor neyse sonuçta şu anda 2013'e ertelenmesi konusunda bir e, hükümet kararı çıktı hatta bunu e, Guardian gibi birkaç gazete telegraf falan da e, bu hükümetin ikinci büyük U dönüşü olarak nitelemişler birincisi de ormanların özelleştirilmesi kararından bir geri adım atmıştı şimdi de bundan geri adım attı e, büyük bir kamuoyu baskısı sonucunda çünkü bu katliam Cameron'ı götürebilir yorumları yapılıyor. Hatta Brian May bir katıldığı bir programda resmen bununla uyarıyor yani. Bu seni götürür. Bu kadar büyük bir hata yapma. Çünkü Brian May'in ve diğer işte hayvan hakları savunucularının söylediği şey de bu şeyin aradaki bağlantının tamamen belirsiz bir bağlantı olduğu ve diyor ki bütün porsukları katletseniz bu bovin tuberkülozda küçücük bir iyileşme belki elde edeceksiniz. Hatta o bile olmayabilir. O bile olmuyor Yani o kadar ilginç bir şey ki bu. Son yazısında George Monbiot bunu yazdı. Şimdi buldum onu da. Ya hükümet adına, hükümetin parasıyla, fonlarıyla bir araştırma yapılmış bu konuda zaten. <gülüyor> Çiftçilerin talebi üzerine. Ve Profesör John Born da daha önceki bu şeyi yapan, araştırmayı yapan profesör demiş ki daha da kötü olacak demiş. Bırakın. İyileştirmeyi, porsukların öldürülmesini. Sebebi şuymuş. 1960'larda ciddi karantina uygulanıyormuş. Kuralları uygulanıyormuş. Ve o zaman bitmiş bile zaten. Tüberküloz yok olmuş İngiltere'de, Britanya'da. Fakat çiftçiler bu karantinadan, bu toprak sahipleri ve hayvan sahipleri şikayet etmişler. Yani kaldırın bunları diye ve bu yeni hükümet... Kaldırıyor. E, Karantinayı bu gibi şeyleri engellemek yerine porsuklara e, bindirmeye çalışıyorlar suçu. Tamamen sanki e, yerleşik çıkarları zedelemeden tedbir alıyormuş gibi yapan evet, bir hükümetin evet. tam şeyi bu. Aynen. Aslında yani bir şey yapıyormuş gibi hmm. görünmek için ve bakın ne kadar cesur kararlar alıyoruz diye görünmek A aynen için. Aynen öyle. Monbiot da zaten diyor ki buna devletin küçülmesi diye. S Söylüyorlar bunu diyor Aslında bu demokrasinin küçülmesi ve Yerleşik çıkarları Koruyup geri kalan Ne olursa olsun yok olsun Yansın gitsin politikası Gidiyorlar ve dünyanın durumu da bu, Taliban demiş biliyor musun Çevre Talibanı bunlar demiş Çevreciler için böyle Bakan mı diyor bunu? Bakan diyor O ne evet. güzel bizim Veyseleroğlu gibi bir Bakanları var Olin evet. Peterson Evet ama Brian May'in ve diğer e, hayvan hakları savunucularının gerçekten önemli bir e, başarısı. Her ne kadar bu Çevre Bakanı e, avam kamerasında yaptığı konuşmada çok sert bir şekilde asla geri adım atmadık. Sadece yaz geçti, olimpiyatlar yüzünden yapamadık falan gibi kıvırsa da o yüzden yapamıyoruz. Seneye bıraktık diye hafif bir böyle manevra yapmış. Fakat tabii gerçek bu değil gerçek. Çok ciddi bir kamuoyu baskısı var ve bu kamuoyu baskısından çekiniyorlar. Gelecek seneye kadar ama Brian May de Guardian'da bir yazı yazmış ve e, bu iş bitmedi. E, mücadeleye devam diyor. Evet aynen çok şey yani bir ara verip bir, aslında Brian May dinleyelim evet, değil Brian mi? Evet Brian May'den bir, e, bir şeyler dinleyelim demek ki Queen çalıyoruz. so many lonely faces scattered all around searching for what they Lord, waiting for life to go by. Oh. Queen'den dinledik. Is this the world we created? Brian May gitarı ve Freddie Mercury'nin sesinden. Evet, yarattığımız dünya bu mu diye de soruyorlar haklı olarak. Bunun iki kelimeyle devamını da getirelim açık yeşil programında. Bu çok kapsamlı bir deregülasyon. Yani bütün alınacak tedbirlerin tamamen bazı yerleşik çıkarlar adına sökülüp atılması... Artık hat safhada bazı ülkelerde özellikle de Britanya'da bu çok açık görünüyor. Dünyanın en yeşil hükümeti diye geldiği İngiltere'nin, Britanya'nın ve en korkunç tahribata yol açan birbiri ardından deregülasyonlar yapıyorlar. Ve işte korumak isteyenleri de Brian May gibileri de baya Taliban Sadece diye yani kafaların kızların kafalarına kurşun sıktı ...imajını yaratmaya çalışıyorlar. Yani bunu da bir yerden hatırlıyorum ama... <gülüyor> evet. E, şimdi e, yani... ...çok önemli bir... ...iki başka şey daha var. Bir tanesi Britanya'da çok önemli bir başka araştırma daha çıktı. Nature dergisinde de yayınlandı. Bumblebee denilen tombul arıların... ...bal arılarının kuzenleri... E, nin, ...neonikotinoid denilen e, böcek öldürücülerin Dolayısıyla artık şey yapamadıkları ortaya çıkmış. Yuvalarına dönemedikleri işçi arıların büyük ölçüde kayıp vererek kolonilerin yok olmasına harikulade bir sosyal hayvan tabii arılar. Ve bütün düzen bozulunca dönemiyorlar. Yok oluyor sistem. Bu açıkça ortaya çıkmış özellikle de şeyin işte bu Monsanto'nun bu gibi büyük şirketlerin yaptıkları, böcek öldürücüleri aldıkları o yüzden de yönlerini kaybettikleri bir takım şeyleri gitmiş. Bu mavi baldan sonra evet. Aynı zaten işte aşağı yukarı ve kuluçka davranışlarını değiştiriyormuş. Yani dağılıyor evet. yani sistem dağılıyor. Koloninin başarılı olmasını, evrim leşmesini imkansız kılıyor yani e, bunu da yasaklamayı reddetmiş aynı bakanlar İngiltere'de Britanya'da ve büyük bir şey çok büyük bir araştırma olduğu için bilim insanları da ya bu olamaz ya yani arılar olağanüstü ilginç hayvanlar bu yapılamaz diye neonikotinoidi de özellikle koymuşlar yani diğer pesticidler de var böcek öldürücüler diye hükümet direniyor ona Bir başka direndiği şey de koruma tedbiri almamakta eş denilen bir ağaç. Diş budak, Diş budak ağacı. Evet. Bu yani batı medeniyetinin çok önemli simgelerinden, e, simgelerinden biri. biri. Bütün yani, katolik işte Hristiyan aleminin çok önemli göndermeleri yaptı. neredeyse kutsal özellikler atfettiği ağaç. Danimarka'da bitmek üzereymiş bu ağaç ortadan kalkmış büyük bir hastalık ve muhtemelen şeyle ilgilendiriliyor. Küresel iklim değişikliğiyle sebebini tam bilmiyorum ama fakat şimdi İngiltere Britanya'ya gelmeye doğru gidiyormuş ve bunu önlemenin tek yolu dikmeliklerin yani fidelerin hastalıklı olanların gelmesi ithalini önlemekmiş. işte yani regülasyon yapmak lazım hükümet tarafından. Ama ee, ne regülasyonu? Eh. Buckinghamshire de mesela bir ağaç bakım yerinde görülmüş. İyi ki vak'a. Ondan sonra da şimdi 10 yerde görülmüş ve işte ormancılar büyük bir mücadele vermeye çalışıyor. Mücadele veriyorlarmış önlemeye çalışarak. Fakat en ilginç tarafı bu işte hükümet bu diş budak dikmelerini hastalıklı olup olmadığına bakılmaksızın ithalini öngören, düzenlemeyi, yapmayı reddediyormuş. Yok biz koyamayız, özgür bir ticareti engelleyemeyiz diyorlarmış. Ve diyor ki George Monbiot, Cameron'un yönetimi tek başına ve hiç tartışmasız bir şekilde sonuçlanacaktır. Britanya'da en sevilen, kültürüne en çok girmiş olan bu ağacın, ...yok oluşundan tek başına onlar sorumlu olacaktır diyor ama umurlarından. Özellikle İrlanda e, folklorunda çok önemliymiş. Ben de şimdi bakınıyorum. E, İngiltere'de de öyle ama en önemlisi... E, ...Norse mitolojisi yani evet. kuzey. Kuzey tabii değil. E, ...mitolojisinde e, dünyayı e, yani ilk insan ask... E, ...bir diş budak ağacından yaratılıyor. Yani o kadar e, önemli... İnsanın yaratıldığı ağaç yani. Evet, bütün hikayemiz Noske de bitecek göre. diyor zaten George da işte. Yaratılış efsaneleri de Danimarka'da bitmiş zaten. Asıl Nordik yani bu efsanelerin <gülüyor> yaratıldığı yerde diş, bucak, e, diş budaklar bitmek üzereymiş. Evet. evet ama tabii uyarılar da var. Bunlardan bir tanesi bir ses e, dinletmemiz gerekiyor bu haber için. Evet. Evet. Bu pek çok gazetede e, haber oldu. Yeni bir araştırma yayınlanıyor. E, Pazartesi günü Current Biology, Biology dergisinde yayınlanan bir araştırma ama önce şu sesi bir dinleyelim. Bu ne sesiydi? Bir beyaz balinanın bize anlatmaya çalıştıkları. San Diego'da National Marine Mammal Foundation'da tabii tutsak olan diyelim bir nok adında bir beyaz balinanın sesi. Zaten beyaz balinaların hani konuştuğu konuşan balina olarak bilinen hayvanlar ama... Bilim insanları bu sesleri inceledikten sonra en nihayet bu yayınladıkları açık, şeyde makalede aslında insanlarla iletişim kurmaya çalıştığını ve do, dolayısıyla burada gayet rahat aslında ayırt edebildiğimiz gibi insan sesini taklit ettiğini evet, e, söylüyorlar bu beyaz balinaların ve bunun içinde uzun bir makale e, kendi ses çıkartma yapısını nasıl değiştirmeye çalıştı işte dudaklarını E, gırtlak yapısını falan değiştirerek bu sesleri çıkarttı ve dönüştürdüğünü söylüyorlar. E, Tabi ne anlatmaya çalışıyor acaba? E, Nok bize burada. Yapmayın diye bağırıyor bence. Evet. Ya beni bırakın diyor. Ya yapmayın diyor. Ya da kendisi zaten bir kuzey kutupu e, balinası. Bilmiyorum artık kuzey kutupu ile ilgili bir şeyler de anlatıyor olabilir. İşte o da yapmayına giriyor. Evet e... çok çok etkileyici bir şey aslında ve bu bunu da şuradan da çıkartıyorlar bu sesleri yanında bir başka beyaz baline varken çıkartmıyormuş hiçbir zaman sadece yalnızken veya yanında insanlar varken bu sesleri çıkartıyormuş yani bir başka balina ile evet. konuşma sesi değil bizimle konuşmaya çalışıyor ama tabi neyse çok net aslında. Yani her şey bütün mesajlar çok net. Bu arada da son belki de şey verelim. Çok ciddi bir araştırma daha yayınlandı. Onun üzerinde belki de etraflıca durmamız lazım. Sayfalarca gidiyor elimde. Eee Joarom şeyi derlemiş. Yani dünyanın en önemli iklim blogcusu. Küresel iklim değişikliğinin küresel ısınmanın sonuçlarına bir ipucu, e, rehber yayınlamış. Yani eylemsizlik eyleme geçmemek, insanlığın karşısında bulunan en korkunç tehlike. Yani bir şey yapam yapmamak, bunun bütün sonuçlarını anlatıyor. Yani su e, meselesinden, işte ormanların durumuna, kuraklığa. Kendi yazdın? E, yok, çeşitli araştırmaları evet. derlemiş durumda. Değerleme ve her konuda mücadelenin nasıl yapılması gerektiğini anlatıyor. Ve nitekim mücadeleyle Maud Barlow da son olarak katıldı bu Tar Sands denen şeylere. Uh -huh. Zift kumul patrollerine karşı mücadele edenlere Julia Butterfield Butterfly Hill de ağaçların tepesinde iki sene geçirmiş olan o da katıldı ve Teksas'taki bu büyük eylem büyüyor şeyle bir makkibbın ve 350org tayfası da bütün Amerika çapında başlayacak olan ve doğrudan doğruya fosil yakıtları hedef alan kim bir kaç eyalette girişiyorlar doğrudan hedef alıyorlar artık şey Petro şirketlerini başka türlü enerji ve petrol şirketlerini. Ya biz sizi durduracağız ya da siz bütün dünyayı zaten durduracaksınız. Ama biz kazanmak istiyoruz diyorlar. Böyle bir mücadele de 6-7 Kasım'da başlıyor galiba. Size evet. duyurmaya her taraftan devam edeceğiz, devam edeceğiz tabii. Evet e, haftaya görüşmek üzere. Hoş Hoşçakalın. Açık Yeşil